Merhabalar. Murat, bahar geldi ama ben bugünkü programda birazcık sıkıntılıyım. Ve de benim problemimi konuşmamızı istiyorum. Ya değil mi? Dinleyicilerimiz ne olur yanlış anlamasın. Biz bu işin içindeyiz. Güvenlik konusunda her türlü önlemi almak istiyoruz. Ama benim başıma bir felaket geldi bir hafta önce. Ve aklım başka bir şey çalışmıyor. Laptopumu çaldırdım arabadan. Geçmiş olsun önce. Hem de camı da kırılmış değil mi arabanın? Evet, gerçekten öyle. Ama şey... Ee... Yani gururuma dokunuyor. Bunu onun için açıklamak istiyorum. Bunda gerçekten benim suçum yoktu. Laptopu emanet ettiğim, çok güvendiğim birinin hatası vardı. Tembih etmeme rağmen falan filan. Yani bunu açıklamak istiyorum çünkü ayıp. Benim laptopumu çaldırıyorum arabada. Şimdi ama bir taraftan da şöyle bir şey söz konusu. Bu bir örnek olsun ve de devam edelim bu konu üstünde. Ne olacak bu işin sonu? <gülüyor> bu işin sonu bir şey olmayacak. Yine laptoplar çalınmaya devam edecek ne yazık ki. Ama biraz daha dikkatli olacağımız şeyler var. Mesela e, senin suçun değil belki ben de olayın detayını biliyorum. Hani bir başka emanet ettiğin kişi bunu atlamış ama hiçbir zaman arabamızda hele görünür yerde ama bagajda bile e, laptop bırakmamak gerekiyor. Bir başka ipucu e, laptopları laptop çantasında taşımamak lazım. Sırt çantasında taşımak lazım ki ya da neyse başka bir çanta şeklinde hani hırsızların birinci seviyede dikkatini çekmesini içinde değerli bir şey olduğunu dair. Sabit bir yerde bırakırken özellikle seminerler, konferanslar tanımadığımız otel odalarına falan çok yani otelde böyle ders odalarına, seminer odalarına çok gidenler için bu çelik teller var. Onlarla hani biraz daha bir e, caydırıcılık sağlamak mümkün. Bir de en önemli hırsızlık kalemlerinden bir tanesi bu havaalanlarında ve benzer bu hani güvenlik kontrollerinden geçiyoruz ya biz ayrı çantalarımız ayrı hı hı. yerlerden geçiyor. Öyle zamanlar için de e, hırsızların geliştirdiği bir yöntem var. Hırsızlar şunu yapıyorlar: üç kişi sıraya giriyor sizin önünde iki kişi. E, birinci geçiyor, ikinci tam siz çantanız tam geçecekken ve siz çantanızı koymuşken onu da ötmeye başlıyor. Tekrar giriyor, tekrar çıkıyor cebinden bir tane daha kalem çıkartıyor, cebinden bir tane daha işte anahtarlık çıkartıyor ve böylece üç beş dakika oyalıyor. En öndeki sizin çantanızı alıp gidiyor. Hmm. Böyle bir şey var. Bu tabii sadece laptop için değil, bütün çantalarınız için çok geçerli bir şey ama en tehlikeli şey laptopun çalınması. Tabii çünkü genellikle hırsızlar para edecek şeyler çalmaya uğraştıkları için burada. Şimdi burada ne çaldırdığımıza da bakmak lazım. Şimdi geri çaldırdığımız kesin olan bir şey var. Bir donanım çaldırıyoruz. Büyük olasılıkla birkaç bin Amerikan dolarlık bir cihaz çalınıyor. Fakat çoğu zaman bu toplam çalınanlar arasında çok sönük bir değer kalıyor. Çünkü esas önemli olan bizim bilgilerimizin evet. önemli değer Burada da e, bir o bilgilerin yedeklemek çok önemli. Hani hiç olmazsa bilgilerin bende bir kopyası daha olsun dememiz lazım. E, öte yandan da e, başkalarının eline geçmeyi engellemek gerekiyor. Yani benim donanımım gitse bile içindeki bilgileri bir başkası göremesin, okuyamasın demek lazım. Peki, şimdi öncelikle istersen ilk bölüm dediğim bu laptopları çaldırmama konusuna ya da çaldırıldıktan sonra ne yapma konusuna bir girmek istiyorum ben. Çünkü bu da çok önemli. Benim bildiğim kadarıyla mesela araba sigortalayabiliyorsun ama laptop sigortalayabiliyor musun? Evet, çok kişi bilmiyor, farkında evet. değil, yaptırmıyor ama elektronik cihazlarda Hatta cep telefonu bile çok hani buradan atlamak gerekirse cep telefonu belki laptoplardan bile çok çalınıyor. İçindeki bilgiler e, hani telefonların belki bir, telefonların bir kaydı tutuluyor. O da ayrı bir tartışma konusu cep telefonlarında ama cep telefonları bile hele hele laptoplar e, arızaya, düşmeye, üzerine işte su dökülmesine ya da yanlışlıkla su bardağının içine konmasına e, ya da çalınmaya karşı sigortalanabiliyor. O... Elektronik eşya sigortası gibi galiba genel bir adı var onun. Anladım. Ondan sonra da yapılması gereken şey acil bir e, 155'i arıyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum ve de hakikaten önemli bir bilmez oluyorsunuz çünkü ne yapacağım şimdi? O geliyor işte e, tut zabıt tutuyor. Zabıt tutuyor yani, değil mi? <gülüyor> sonra da Karaköy Emniyet Müdürü bu müdürlüğü bu konuda e, çok önemli bir nokta. Genelde bu işlerde oraya gidiliyormuş. Bu da sizin sizlerin bilgisi. Öyle ne? mi? Senin çalından yer Karaköy e yakın olduğu için kara temizlik Evet, yani, yani. aslında Avrupa yakası tarafında e, genelde. Çünkü neden? Bu tür çalınan cihazlar ondan sonra e, bu dolap dera falan oralarda açılan pazarlarda satılıyormuş. Hmm. Yani hatta gidip orada malını bulup e, parayı verip kendi laptopunu içindeki bilgiler için geri almak falan da söz konusu. Böyle e, trajik şeyler de var. Ama ben Şimdi bulamadım. Aradın? Aradım tabii. Peki ben orada biraz daha farklı düşünüyorum galiba sana karşı şimdi hani çalınan. Bu çal ama yapılma yani o andan itibaren yapılası bir şey. Önlem alınmamışsa hmm, diyeyim. Okay. Şimdi sana önlemlerini soruyorum. Tamam ha, ben ama birbirine bir şey söylemek zorundayım. Hmm. Yani e, kendi değerli bilgilerin için bir acil durum önlemi olarak bunu yapmayı anlıyor olsam bile. E, Birçok şeyde hatırlarsan spam konusuna da benzer bir şey söylemiştim. Bursuzluk konusunda da. Ee, ...çalınan malların ikinci elde satılmasını engellediğimiz anda... ...bunun hırsızlığında neden kalmayacak? Hırsızlar bu ücünü satıp para kazanmak için yapıyorlar. Çalıntı mallar eğer hiç kimse tarafından satın alınmazsa... Doğru yani ben belki gidip orada satın almayacaktım ama en azından polise işte budur diye bildirecektim evet, yani. Tabii. Hayır, bunu sen şey yapma, yapmak ha, ben bunu sen yapmazdım tabii ama e, yani bu da aslında çok daha felsefi başka boyutuyla konuşulması gereken bir şey bugünün konusu değil belki. Şimdi o zaman e, bu backup nasıl almalıyız belki ona gelelim ve de e, içinde alacağımız tedbirleri yani alsın da bilgimizi göremesin. Tabii yani sonuçta giden bir tane bilgisayar olsun o bilgisayarında sigortası varsa hemen zaten sigorta bize karşılasın sigorta yoksa da işte üzerine bir bardak soğuk su içip üzülelim ama sonuçta da sadece olan paraya olsun. Çok daha değerli değil çok e, riski küçültelim etkisini azaltalım ortaya çıkacak olan bir riskin bilgilerin kopyasını almak yedeğini almak aslında şey hani e, kurumsal bazda zaten düşünmesi gereken bir şey her kurumun. İlgili laptop ya da taşınabilir bilgisayar ya da cep telefonu her kurum içine girdiğinde bilgilerinin bir yedeğini kendisine almak ya da bir merkezi yerle ki bunu sunucu diyoruz biliyorsun. Sunucuyla senkronize edip yani karşılıklı bilgileri eşleştirip o bilgilerin bir kopyasını sunucuda tutuyor olmasını sağlamak kurumsal olarak yapılacak bir çözüm. Üstelik çok zor da değil bu. Kurumsal bilgi işlem çözümleri arasında zaten standart olarak karşımıza çıkan bir şey. Yeter ki bunu ...hem bilgi işlemciler hem yöneticiler karar olarak devreye alsınlar. Ama bu tabii sadece bilgilerimizin elimize bir kopyasını bulmasını sağlıyor. O bilgilerin kaybolması durumunda yapacak çok fazla bir şeyimiz... Ee, ...yok daha sonra özür dilerim yanlış söyledim. Bir başkasının eline geçmesine engel değil yedek almak. Paylaşma konusunda. <gülüyor> paylaşma konusunda bir sıkıntımız var. Paylaşma konusunda yapacağımız en önemli şey de bu bilgilerin şifrelenmesini sağlamak. Günümüzde kullandığımız yaygın işletim sistemlerine baktığımız zaman mesela işte Windows XP herhalde bugünün en çok en yaygın kullanılan işletim sistemlerinden bir tanesidir taşınabilir bilgisayarlarda. Burada bir dosyayı ya da dosyaların içinde bulunduğu bütün bir dizini şifrelemek çok kolay. Yapacağımız tek şey o dizinin üzerine gidip sağ Mouse tuşuna tıklayıp sağ fareye, Farenin sağ tuşuna tıklayıp Aşağı taraftaki Bunu şifrele iş, kutusunu işaretlemek Aslında bu kadar basit Bunu şifrele dediğimizde biz kullanıcı olarak başka bir şeyle uğraşmıyoruz O bilgiler Her ...yazıldığında otomatik olarak şifreleniyor... ...her okumak istediğimizde otomatik olarak deşifreleniyor... ...üstüne bunun için bize her seferinde... ...şifreleme parolan nedir... ...deşifreleme parolan, parolan nedir... ...gibi sorular da sorulmuyor... Peki ...ben anlamadım şifreliyorsan bir şifre vermen gerekmiyor mu o zaman... ...bilgisayarı açarken bir şifre veriyorsun ya... ...aynı şifre kullanılıyor... ...peki bunun ben bunu yeterli bir önlem olarak görmüyorum... ...neden çünkü ben orada şifreyi vermiyorsam... ...o adam benim şifremi bir şekilde biliyorsa... ...çalan kişi o zaman... O bilgilere de ulaşmış olacak, yanılıyor muyum? Tabii ama şimdi olay başka bir şey. Adam senin hem parolanı önceden öğrenecek hem sonra laptopunu çalacak. Yani hırsıza biraz daha kapıda vakit harcatmak amaç bir anlamda biraz ee, daha. Biraz daha değil ama senin parolanı eğer bizim çok daha önceki programlarımızda konuştuğumuz gibi zor parolalarsa, ...yani bir başkasının kolay tahmin edemeyeceği uzun, içinde büyük harf, küçük harf noktalı işareti olan parolaysa... ...başkasının yapacağı bir şey yok. Sonuç olarak yani e, her zaman olduğu gibi şifrelemeye çok önem vereceğiz. Laptopumuz böyle pat diye kendiliğinden basit bir şifreyle açılmayacak. Kesinlikle çaldırmamaya kadar. <gülüyor> o zaten öyle. Ve bilgilerimizi ne olursa olsun backuplayacağız. Yedekleyeceğiz. Olacağız, evet. Ben bu hafta benim gerçek bunalımı paylaşmak istedim. E, laptoplarımızı ama çaldırmayalım. E, böylece... Bu haftaki programımız birçok haftaya, çarşamba tekrar birlikte olacağız sizlerle. Son söylemek istediğim bir şey var mıydı Murat? Yok, umarım kimse çaldırmaz şeylerini, kişisel bilgisayarlarını, taşınabilir bilgisayarlarını. Güvenli bir hafta diliyoruz Murat'la birlikte ve haftaya, çarşamba görüşüyoruz tekrar.